Tasavvufta Kitap ve Vahiy Tasavvuru Ebu Hanzala Bizleri yoktan var eden, İslam nimetiyle rızıklandıran, kitapla hidayet eden Allah'a hamdolsun. Allah'ın indirdiği vahyi eksiksiz bir şekilde bizlere tebliğ eden, söz ve fiilleriyle onu açıklayan Nebiye salat ve selam olsun. Peygamberleri ayrıcalıklı kılan şey, onların Allah'tan vahiy alıyor oluşudur. Allah'ın subhanehu ve Teala muradını insanlara ulaştırdıklarından dolayı da Nebi, Allah'tan haber alan ya da Resul, Allah'ın elçileri unvanını almışlardır. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, nübüvvet ve risaletinin iki temel özelliği vardır. A- Risalet, nübüvvet ve vahyin kendisiyle tamamlanmış olması ve bütün insanlığı kuşatan bir risaletle gönderilmiş olması. Bu satırları okuyan kardeşlerimizin aklına şu soru takılabilir. Yazar neden bunları anlatıyor? Bu bilgiler henüz mükellef olmayan çocuklara dahi ezberlettirilen usulü dine dair bilgilerdir. Bu hakikattir. Ancak mutasavvıfların kitapları maalesef Farklı şeyler söylüyor. Vahyin Kur'an'la son bulmadığını, Allah'ın tasavvuf büyükleriyle vahiy yoluyla iletişimde olduğunu, hızını alamayanlarsa kendilerine Allah tarafından kitap yazdırıldığını iddia ediyorlar. Bazı örnekler vererek konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayalım. Tasavvufcuların Allah tasavvurunu anlatırken i̇bn Arabi'den bazı örnekler vermiştik. Hani şu putperestlerin taptığı putların Allah olduğunu, cinsi münasebet esnasında kulun Allah'la bütünleştiğini, bazen kendinin Allah'a, bazen de Allah'ın kendine İbni Arabi'ye kulluk ettiğini söyleyen adam. Sizce İbni Arabi bu fikirleri nereden getiriyor? Siz bu soruya cevap araya durun, i̇bn Arabi bunların Allah tarafından kendisine vahyedildiğini, levh-i mahfuzda yazılı olduğunu ve Allah Resulü'nün bizzat kendisine kitap olarak teslim ettiğini söylüyor. Fususul Hikem kitabının ön sözünde kitaba dair zikrettiklerini okuyalım. 627 senesinin Muharrem ayının son 10 gününde rüyamda Allah Resulü'nü gördüm. Onun elinde bir kitap vardı. Dedi ki, bu... Fususul Hikem kitabıdır. Onu al ve insanlara çık ondan faydalanırlar. Ben dedim ki Allah'a Resulüne ve ulul emre işitip itaat ederiz emrolunduğumuz gibi. Halis bir niyetle bu arzuyu hayata geçirdim. Bu kitabı Allah Resulünün sınırlarını çizdiği şekilde arttırıp eksiltmeden ortaya çıkardım. Gönül ehli olan insanlar bu kitabın nefsi arzulardan uzak, içinde çelişki bulunmayan ve yüce bir makamdan indirildiğini bilsinler diye. Nebi veya resul değilim ama onların varisiyim. Bu kitap Allah'tandır. Dinleyin ve ona Subhanehu ve Teala dönün. Kitapta zikrettiğim bu hükümde umumul kitap levhi mahfuzda sabit olan kadarını zikretmekle yetindim. Bu babda zihnimde oluşan ilahi emirleri zikredeceğim. Futuhatı Mekkiyesinde de benzer şeyler söyler. Biz ancak bir kitabımızda ve bütün kitaplarımızda keşfin verdiğini ve Hakk'ın bize yazdırdığını kaydederiz. 581 yılında Kabristan'da cuma namazı sonrasında bize gelen ayettir. 3 yıl boyunca namazda, uykuda ya da uyanıkken sadece bu ayeti okuyabiliyordum. Şimdi bu nakillerden ne anlaşılıyor? Kitaplar Allah tarafından bu şahsa yazdırılıyor. Bazen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizzat teslim ediyor. Mütevazılığı da elden bırakmıyoruz tabii. Çünkü müellif peygamber de değil Nebi de. Ama inen her neyse Kur'an'ın bütün sıfatlarını barındırıyor kendinde. Öncelikle onu Allah indiriyor. Levh-i mahfuzda aynısı mevcut. Hiçbir arttırma ve eksiltme yok, içinde çelişki yok, üç yıl boyunca namazda onu kıraat ediyor Allah için ey akıl sahipleri bu indirilenle Kur'an arasında ne fark kaldı? Devam ediyoruz. Mevlana, Mesnevisinin girişinde kitabını şöyle vasf ediyor. Mesnevi, hakikate ulaşma ve yakin sınırlarını açma hususunda din asıllarının aslıdır. Dinin aslı nedir? Kur'an'dır. Kur'an'ın aslı levh-i mahfuzdur. Onun aslı da Allah'tır. Mesnevinin Allah'tan olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. Allah'ın en büyük fıkhı, en aydın yolu, en açık burhanıdır. Kur'an'ı apaçık hale getirir. Rızıkları genişletir, huyları güzelleştirir, şanları yüce hayırlı katiplerin elleriyle yazılmıştır. Temiz kişiden başkasının ona dokunmasına müsaade etmezler. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Batıl ne onun önünden gelebilir ne de arkasından. Allah onu korur, gözetir. Bu ne yıldız bilgisidir, ne remil, ne de rüya. Allah doğrusunu daha iyi bilir ya, Allah'ın vahidir. Sofiler bunu halktan gizlemek için gönül vahyi derler. Sen istersen onu gönül vahyi farz et. Gönül zaten onun nazargahıdır. Gönül ona agâh olunca nasıl hata eder? Mevlana burada mesnevisini vahiy olarak değil de gönül vahiy olarak tescil edenlere karşı çıkıyor. Hadi tamam diyor, sen öyle farz et. Benim gönlüm zaten Allah'ın baktığı yerdir, hatadan korunmuştur bu gönülden çıkanlar, diyor. Ormanlar kalem olsa, denizler mürekkep, yine mesnevinin biteceğini umma. Mevlana'nın kitabına verdiği bu özellikleri aklımızda tutarak Allah'ın kitabını vasfettiği şu ayetleri okuyalım. İçinde şüphe olmayan bu kitap, alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmiştir. Secde Suresi 2. Ayet Şüphesiz bu kitap insanları en doğru olana iletir. İsra Suresi 9. Ayet Size Allah'tan bir nur, aydınlık ve apaçık bir kitap gelmiştir. Maide suresi 15. ayet Çok şerefli, değerli, son derece yüksek sahifelerdir. Emre itaatkâr, oldukça değerli yazıcılar eliyle yazılmıştır. Abese suresi 13-16. ayetler O izzetli bir kitaptır. Onun önünden de arkasından da batıl gelmez. O el-hakim ve el-hamid olan Allah tarafından indirilmiştir.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 İçi baştan sona küfür, bid'at ve ahlaksızlık olan bu kitabın Allah tarafından indirilmesi bir yana İslam'la ilgisinin olduğunu söylemek dahi İslam'dan hiçbir şey anlaşılmadığını gösterir. Aklınıza gelebilir, Kur'an'ın tefsiri ve açıklaması demek istiyordur. Lakin kastını aşan ifadeler kullanmıştır. Oğlundan dinleyelim. Sultan Veled anlatıyor. Dostlardan biri babama, Danışmanlar Mevlana Mesnevi'ye niçin Kur'an diyor diye benimle münakaşı ettiler. Ben kulunuz onlara cevaben Mesnevi Kur'an'ın tefsiridir dedim diye şikayette bulundu. Babam bunu işitince bir süre sustu sonra dedi ki Ey köpek niçin Kur'an olmasın? Peygamberlerin ve velilerin söz kalıpları içinde dahi ilahi sırların nurlarından başka bir şey yoktur. Allah'ın kelamı onların temiz yüreklerinden kaynamış, ve ırmak gibi olan dinlerinden akmıştır. Ariflerin Menkıbeleri, Sayfa 261 Moğollar, İslam alemini talan ederken, ümmete güzel ahlaklı olmayı, sağ vurulduğunda sola dönmeyi, deniz, toprak, su gibi olmayı öğütleyen Mevlana'nın güzel ahlakına bakın. İşgalciye elsiz, dinsiz, yüreksiz olup, kendi ümmetine edepsiz olmak bu olsa gerek. Vahdeti i vücutçuların başyapıtlarından kabul edilen, Türkçe'ye de çevrilmiş İnsanı Kamil kitabını da zikredelim. Bu kitapta savunulan bazı görüşleri verelim önce. O Allah hem haktır, yaratan, hem de halktır, yaratılmış. İnsanın durumu iki yönlüdür. Mahluk olması cihetiyle aciz ve zelindir, Rahman'ın sureti olması hasebiyle de kemal ve izzete sahiptir. İki alemde de o mülk bana aittir. İki alemde de kendimden başka korkacak kimseyi göremiyorum. Allah İsa'ya sen mi beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin dedin diye sorduğunda İsa seni tenzih ederim, hakkım olmayan şeyi söylemeye hakkım yoktur dedi. Bunun anlamı senin ve benim ayrı şeyler olduğumuzu nasıl söyleyebilirim? Allah'ın dışında bana ibadet edin nasıl derim? Sen benim zatım ve hakikatim, ben de senin zatın ve hakikatinin ta kendisiyim. Seninle benim aramda farklılık yoktur. Kendisinin Allah olduğunu ilan eden, hızını alamayan ve bu iftiraya İsa'yı aleyhisselam ortak eden, tevhid inancının en açık delillerinden olan bir ayeti, şirke delil kılan bu necis müşriğin kitabı, ''Nereden gelmiş?'' dersiniz. Allah bana bu kitabı gün yüzüne çıkarmayı emretti ve onun açık kapalı kısımlarını açıkladı. Bu kitabın genele fayda sağlayacağı sözünü de verdi. Ben de bu emre icabet ettim. Sayfa 4 Kur'an-ı Kerim'i bir defa dahi okuyan bir insan böyle bir kitabın şeytanın vahyi olduğunda tereddüt etmez. Bir tasavvuf kaynağı olmasa da bilgi kaynakları ve olaylara yaklaşımında tasavvufi bir damar taşıyan Said Nursi de yazdığı külliyatın kendi yazısı olmadığı, kendisine yazdırıldığını iddia etmiştir. Nakiller için bakınız. Risale-i Nur'a eleştirel bir yaklaşım. 31 ila 64. O rüyada masar olduğu bir hakikati sonradan şöyle anladık ki Molla Said Hazreti Peygamber'den ilim talebinde bulunmasına karşılık Hazreti Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselam ümmetinden sual sormamak şartıyla ilmi Kur'an'ın talim edileceğini, öğretileceğini tepsir etmişler yani müjdelemişler. Aynen bu hakikat hayatında tezahür etmiş. Daha sabavetindeyken bir alleme-i asır yani asrın en büyük alimi olarak tanınmış ve katiyen kimseye sual sormamış fakat sorulan suallere mutlak cevap vermiştir. Tarihçe-i Hayat, sayfa 32 Bu rüyalar birbirine yakın ve birkaç gün zarfında görülmüş ve Hazreti Peygamber'in içinde bulunduğu cihette rüyayı sadıkadır. Çünkü hadisçe sabittir ki, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem görüldüğü rüyaya şeytan karışamıyor. Bu rüyayı sadıkadan her biri, gerçi rüyadır, delil ve hüccet olamaz, aynı mealde ittifakları bir müjde veriyor ve Risale-i Nur'un makburiyetine ve Hazreti Peygamber'in daire-i rızasında bulunduğuna bizlere kanaat veriyor. Birincisi, Risale-i Nur şakirtlerinden rıza görüyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem camide Ebu Bekir-i Sıddık'a emrediyor. Çık hutbe oku. Ebu bekir Sıddık koşarak minberin en üst basamağına çıkar ve der ki, bu söylediğim hakikatlerin izahı 29. sözdedir. Sikkeyi tasdi Tasdiki Gaybi 21 Benim gibi yarı ümmi ve kimsesiz Risale-i Nur'a sahip değildir. Ve o eser onun hüneri olamaz, onunla iftihar edemez. Belki doğrudan doğruya Kur'an'ı hakimin bu zamanda bir nevi mucizeyi maneviyesi olarak rahmeti ilahiye tarafından ihsan edilmiştir. Şu ağlar 534. Doğrudan doğruya Kur'an'ın fezinden mülhemdir, ilham olunmuştur ve sema-ı Kur'aniden. Yani Kur'an semasından ve ayetin nucumundan yani ayetlerin yıldızlarından iniyor, nuzul ediyor. Şu'alar 559. Hatta bir kısım risaleleri ihtiyarım haricinde yazdığım gibi risale-i nurun ehemmiyetini zikretmekte ihtiyarsız hükmündeyim. Şu'alar 572. Bunlar doğrudan doğruya menba-ı vahi yani vahyin kaynağı olan zatı ı Pâki Risalet'in, Peygamber'in temiz Zat'ının manevi ilham ve telkinatıdır. Celcelutiye ve Mesnevi-i Şerif ve Futuhul Gayb ve Emsali Asar, yani eserler, hep bu nevidendir. Bu asarı kudusiye Kuddusiye, yani kutsi, kutsal eserler, o Zevat-ı Alişan, yani yüce zatlar, ancak tercüman hükmündedirler. Risale-i Nur ve tercümanına gelince bu eserin âli şan, nuru mahzı Kur'an olduğu, sadece Kur'an nuru olduğu ve evliyaullah'ın asarından ziyade feyzi envarı Muhammediye yani Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem nurundan gelen ilham hamil bulduğu, taşıdığı güneş gibi aşikar bir hakikattir. Tarihçeyi i hayat 579 Buraya kadar anlıyoruz ki bu eser Said-i Nursi'ye yazdırılmış. Eserin farklı yerlerinde buna dair şöyle bir derin zikreder. Normal zamanda ve şahsi özellikleriyle altı günde yazamayacağı incelik ve tahkike sahip risaleleri altı saatte yazmıştır. Sikkeyi i Tasdiki Gaybi 97 Yukarıda gördüğümüz gibi bazı yerleri iradesi dışında yazmıştır. İradesi dışında kalbine gelen bu ilimler neye denktir acaba? Müelliften dinleyelim. Biz ona kendi katımızdan bir ilim verdik. Kehf suresi 65. ayet. Ebced hesabıyla bu ayet 598 yapar. Risale-i Nur Arapça yazıldığında o da 598 yapar. Bakara suresi 32 ayet. Senin bize öğrettiğinden başka ilmimiz yoktur ayeti 974 yapar. Risale-i Nur kelimesi Elif Lam'la yazıldığında emcet hesabıyla 976 yapar. Metni Maide-tul Kur'an'da şöyle denir veya ilme mülhemin minledün hakimin habir yani ey el hakim ve el habir tarafından ilham olunan ilim. Bakınız, Tılsımlar Mecmuası 189. Bu kendisine yazdırılan kitap ve ledünlü ilim, Allah'ın nebisi olan Hızır'a aleyhisselam verilen ilimle Kehf suresi 65, Allah'ın meleklere öğrettiği ilimle Bakara suresi 32 ve Nebi'ye ilham olan Kur'an'la aynı ilim oldu. Bu kitabın Allah tarafından yazıldığına o kadar inanılmış ki, nerede yazılacağı, nasıl telif edileceği, uzunluk ve kısalığı, parçaların nereye yerleştirileceğine dahi Allah'ın müdahale ettiği iddia edilmiştir. Tafsilatlı yazmak kaç defa niyet ettimse de izin verilmedi. Yalnız icmalen kısacık yazılacak. Ben gönderilen risaleleri mütalaa ettim. Bir kısım hakikatleri mükerrer. Tekrar edilmiş gördüm. Benim arzum ve ihtiyarım olmadan niye böyle olmuş? Birden şiddetli bir ihtar uyarıyla 19. sözün ahirine, sonuna bak denildi. Baktım, Risaleti i Ahmediye'nin mucize-i Kur'aniyesinde yani Kur'an mucizesinde tekraratın yani tekrarların çok güzel hikmetleri tam tefsiri olan Risale-i Nur'da da tamamıyla tezahür etmiş. Kastamonu lahikası 14-15 Bu nakil üzerinde düşünülmesi gerekiyor. Öncelikle Risale'de bazı tekrarlar var. Bu Said-i Nursi'yi sıkıyor. O sıra kalbine bir ihtar geliyor. 19. söze bakması isteniyor. 19. sözün sonunda Kur'an-ı Kerim'deki tekrarın hikmetleri anlatılıyor. Risale'de onun tefsiri olduğundan aynı hikmetler Risale içinde geçerli olmuş oluyor. Şu fıkra, bölüm, parça, Arabi geldiği için Arapça yazıldı. Sözler 443 Yani bu münacaat kalbe farisi olarak tahattur ettiğinden, hatırlatıldığından farisi yazılmıştır. Sözler 193 Son olarak Said Nursi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve Kur'an'ın özelliklerini anlatan ayetleri Ebced hesabına tabi tutmuştur. Bakın ortaya çıkan tarihlerle Sayyid Nursi'ye yazdırılan risale arasında nasıl bir bağlantı olmuş oluyor? Bakınız risaleyi nur'a eleştirel bir yaklaşım 92 ila 115. İşte bu kitap kendisinde şüphe olmayan ve muttakiler için yol gösterici bir kitaptır. Bu ayetin Arapçası sayı olarak 1922-1921 yapar. Bu tarih, Risale-i Nur'un yayılmaya başladığı tarihtir. Eğer, kulumuza indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe içindeyseniz, haydi, onunki gibi bir sure getirin. Bakara Suresi 23. Ayet Ayetin ilgili bölümünün Arapçası 1372 sayısına tekabül ediyor. Bu da, Risale-i Nur devrinin başlangıç tarihidir. Bu da ayetin Risale-i Nur'a işaret ettiğini gösterir. Rabbimiz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 Bu tarih Zeyd Nursi'nin inzivaya çekilip Risale'nin hakikatlerini yazmaya başladığı tarihtir. Bunlar sadece bazı örneklerdir. Kur'an'a, Allah'ın ayetlerine, Allah'ın nebisine, Allah'ın sıfatlarına dair 60'a yakın ayeti rakamsal bir karşılıkla Risale-i Nur kitabıyla ilişkilendirmiş ve bu ayetlerin Risale'lere işaret ettiğini iddia etmiştir. İmkan bulanların kitabın ilgili bölümünü okumasını şiddetle tavsiye ediyorum. Rabbimiz indirdiği birçok ayette lafızları öyle özenle seçmiştir ki, aslı Yahudilik olan ve bir nevi falcılık görevi gören Ebced alfabesine uygun olsun, öyle ki bu ayetler Risale-i Nur'a işaret etsin. Mesela, Ey örtüsüne bürünen peygamber ayeti 233 rakamına tekabül etsin ki Sayit Nursi'nin lakabı olan ve 234'e tekabül eden Kürdi'ye işaret etsin. Ya da Ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar ayetleri 1316'ya tekabül etsin ki Sayit Nursi'nin Risale ile vazifeli kılındığı tarihe denk gelsin ve ona işaret etsin. Ya da müşrikler hoş görmese de dinini bütün dinlere üstün kılmak için, resulünü hidayet ve hak dinle gönderen odur. Saf Suresi 9. ayet. Bu ayetin ilgili kısmı 359'a tekabül etsin diye seçilmiştir ki bu rakam Seyyid Nursi Bediüzzaman'ın karşılığı olan 359'la aynı olsun. İnsan ne diyeceğini şaşırıyor. Bir insan nasıl olur da dinini böylesi çürük bir temel üzerine inşa eder? Yahudiliğin muharref anlayışını Kur'an'a tatbik eder ve ondan sonuçlar çıkarır ve bu sonuçlarla övünür. Ya Rabbi, bir insan senin azametin karşısında nasıl bu kadar cüretkar olur? Eliyle yazdığı kitabı sana mal eder, bununla yetinmez senin kitabındaki ayetleri yazdığını meşrulaştırmak için alet eder. Allah'ım, bizleri tevhid ve sünnet üzere sabit kıl. Hidayet ettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Nakşibendiler tarafından başyapıtlardan kabul edilen Miftahul Kulub Kulüp yani Kalplerin Anahtarı kitabı da böyle bir işaretle kaleme alınmıştır. 1259 senesi Rebiyül Ahir ayındaydı. Hücremizde müteveccihken Sultanul Enbiya, Sertac'in evliya, vel Asfiya ve atkıya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri zuhur etti ve bu naçiz kulunu ihsanen ve mürüvveten taltif etti. Onları ümmeti helak olmak mertebesine getiren bu uçurumdan kurtarmak ve tecellileri gereğince şeriat, tarikat, marifet, hakikat ve vuslatın ne olduğunu anlatmak için bir risale hazırla. Sayfa 2, İsmail Hakkı Bursevi'nin tefsirul ruhul beyanı da böyle bir işaretin ürünüdür. Manevi pederim Şeyh Ekber muhiddin Arabi'nin delaletiyle bir gün rüyamda Resulullah bana lütfedip arkamı sıvadılar. Tatlı bir ifadeyle ümmetim için bir tefsir yaz diye emir buyurdular. Bunun üzerine Allah'tan ve Resulullah'ın ruhaniyetinden yardım isteyerek Üç cintlik tefsir yazdım. Çok merak ediyorum. Müellif, Fatiha suresini tefsir ederken, ''Yalnız senden yardım dileriz.'' Ayetini nasıl izah etmiştir? Allah Resulü geldiğinde müşrikler, salih olduğuna inandıkları insanların ruhaniyetinden, Hristiyanlar, İsa'nın aleyhisselam ruhaniyetinden yardım talebinde bulunuyorlardı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sapıklık ve şirk dediği tam da buydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davetinin özü olan Fatihaya yerleştirilerek kullara en az 17 defa tekrar ettirilen bir hakikati anlamamış bir adama geliyor, onu İslam'a davet etmiyor da insanları irşad etmesi için tefsir yazmasını emrediyor. Sen ve Allah dilersen diyen ve lafızda Allahla peygamberi eşitleyen adama ne kötü hatipsin? ''Beni Allah'la denk mi tuttun?'' diyen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, isteme, dua, medet gibi bir konuda Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a denk tutanın sırtını sıvazlayıp onu tartif ediyor. ''Allah'ım benim kabrimi ibadet edilen bir puta çevirme'' diye Rabbine yalvaran, ''Ümmetini kabrimi bayram yerine çevirmeyin'' diyerek uyaran Nebi, sadece kabrine gelerek değil, onun ruhaniyetinden yardım isteyerek ona her yerde ibadet eden bu şahsa teveccüh gösteriyor. Birileri de kerametleri kendilerinden menkul bu adamların kutsiyetine inanmamızı bekliyor bizlerden. Mahmud Usta Osmanoğlu'nun şerh ettiği Risale-i Kutsi'ye de yazdırılıyor tabi. 17. Beyti şerh ederken şunları kaydeder. Zuhuretti o dem sırrımda bir nur, Görenler ederdi. Nefhâ-i sur, ki icmal üzere izhâreyle bir nur, Dedi ki bazı âşık âlâ pür nur, Bu nurdan hisse al Hakk'a gidelim, Cemâli bağ kemale seyredelim. Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah, Bu derste de Risale-i Kudsiye'yi taltif etmesinin sebebini anlatmaya devam ediyor. Bu Risale-i manevi bir emirle yazılmıştır, onun için çok kıymetlidir. Risale-i Kudsiye Şerh ve İzahı 1 Taksim 78-79 Dediler Allah tarafından gönderilen manevi heyet, dili Türkçe olsun, vezinle olsun, ben yanyalım ve şiir lisanını bilmem dedim. Ben manevi heyete lisanımın fasih olmadığını, şiir yazmayı bilmediğimi söyleyince, onlar da bu bizim değil Allah'ın emridir. Yazılmasını Allah istiyor, dediler. Bu Allah'ın dilemesiyle olduğundan seni hatadan korur. Ben yazı kurallarını bilmem dedim. Burada murad edilen manadır. Lafız önemli değil, dediler. Bütün kardeşlere kısa bir delin. Bu kitabı kim okursa ona feyiz ve rahmet olsun. Allah yolcularına feyiz ve rahmet olsun. Vesveseler gitsin, bu kitabı okuyan teşvik ve rabet bulsun. Bu açıklamalar size bir şeyi anımsattı mı? Hani Cibrin Allah Resulüne gelir oku der, ben okuma yazma bilmem der, yaratan Rabbinin adıyla oku denerek Kur'an nazil olur. Buraya dikkat edin, yaz, ben yazma bilmem, Allah'ın emriyle yaz. Neredeyse kıssa birebir aynıdır. Sadece oku kelimesi çıkarılmış yerine yaz kelimesi konmuştur. Tabii kitap için zikredilen sıfatlara da dikkat etmek gerekiyor. Allah'ın dilemesiyle olduğundan seni hatalardan korur. Kısa bir delil. Metinde orijinal hali icmal bir hüccet. Feiz ve rahmet olsun okuyana. Besmeseler gitsin, okuyan rabet ve teşvik bulsun. Burada zikredilen sıfatların tamamı Kur'an-ı Kerim'e ait olan sıfatlardır. E tabi inişi Kur'an'la birebir olanın sıfatları da birebir olmalı haliyle. Ortak özellikler Örneklerini verdiğimiz ve saymakla bitirilmesi pek mümkün olmayacak kadar fazla örneğe sahip bulunan tasavvuf tarihi dikkatle incelendiğinde ortak bazı özelliklerin olduğu görülecektir. Kur'an dışında vahiy ya da ilham aldığını iddia eden, kendisine bir kitap yazdırıldığını veya bütün olarak bir kitap verildiğini iddia edenler de şu özellikler dikkat çekmektedir. a. Hepsinin dayanağı sadece Allah'ın doğruluğunu bilebileceği ve onların iddiasından ibaret olan rüyalar veya manevi işaretlerdir. Oysa bunlar İslam dininde delil ve hüccet değildir. Yani Kur'an'ın evrensel ilkelerinden olan eğer sadıklardansanız delilinizi getirin ayetini bunlara tatbik edecek olursak ellerinde hiçbir delin yoktur. Allah'la direkt irtibat kurmak, Resul'den sallallahu aleyhi ve sellem kitap almak, hayali bazı manevi mertebeleri kat etmek üzere kurulu bu kitaplar aynı zamanda nefsi temize çıkarmadır. Oysa Kur'an'ın yani vahiy olduğu ve Allah tarafından indirildiğinden hiçbir şüphenin olmadığı kitap, nefislerinizi temize çıkarmayın, o sizden takva ehlini bilir, der. Yine, görmüyor musun nefislerini temize çıkaranları, oysa Allah dilediğini temize çıkarır, der. Bu iddia edilen ulvi makamlar, nefisleri temize çıkarmak değildir de nedir? B. Tüm kitapların ortak özelliği kelime-i şehadetin içeriğine muhalif öğretiler içermesidir. Allah'tan geldiği söylenen kitaplar, köpeğe Allah demekte, Allah'ın özellikle kadınların uzuvlarında tecelli ettiğini söylemekte, velileri nebiden üstün görmekte, bazı insanların şeriat sınırlarının dışına çıkabileceğini, çünkü onların levh-i mahfuzdan bilgileri direkt aldıkları söylenmekte, sıradan insanların bile ağzını almakta haya edeceği hikayeler ve benzetmeler ahlaki hikmet diye insanlara yutturulmaktadır. Allah'tan geldiği iddia edilen bu kitaplardaki ahlaki sapıklıklar için özel bir bölüm açacağız inşallah. Müşrikler yaptıkları yanlışları Allah'a nispet eder ve bunları Allah bize emretti derlerdi. İddiaları şuydu. Bu yaptıklarımız İbrahim'in aleyhisselam şeriatıdır ve o da bu emirleri Allah'tan almıştır. Ama yaptıkları Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem elindeki vahiy ile çelişiyordu. Rabbimiz bu bozuk anlayışı şöyle düzeltti. Çirkin bir iş işledikleri vakit biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. De ki, ''Şüphesiz Allah çirkin işleri emretmez.''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 Kendilerinin de doğru yolda olduklarını sanıyorlardı. Araf Suresi 28-30. ila Ayetler Her insanın bu ayetler üzerinde tefekkür etmesi gerekir. Allah fuhşiyatı, ahlaksızlığı, adaletin zıddı olan zulmü, şeyhlerin elinde müritlerin oyuncak haline dönüştürülmesini, mescitlerin değil de kabirlerin, türbelerin mabed edinilmesini, Allah'tan başkasına duayı, Onların her şeyi bilip gördüğünü iddiayı, onlardan korkma ve onlara sığınma anlamına gelen fiilleri emretmez. Bunlar olsa olsa şeytanı dost edinip kendisini hidayet üzere zanneden sapkınların yazdıkları olabilir. Bu ayetlerin nuzulüne sebep olan olay, müşriklerin Kabe'yi çıplak tavaf etmesi ve bu konudaki uyarılara babalarımızı bunu yaparken bulduk, Allah bize bunu emretti demeleriydi. Kur'an sadece bu iddiaya değil, konuyla bağımsız gibi görünen birçok maddeyi içine alan bir cevap verdi. Adeta ayet günümüze inmiş gibi. Temhid ve sünnete aykırı öğretiler vaz edip, bununla ilgili uyarılarında bu falanca kitapta vardır, bunca yıldır okunmasına rağmen kimse babalarımız karşı çıkmamıştır, hem bu kitaplar Allah tarafından yazılmıştır, diyenlere bütün yakinimizle de deriz ki, Allah fuhşiyatı, zulmü, bidatı ve şirki emretmez. Bu dost edindiğiniz şeytanların sizi Allah'la aldatmasından başka bir şey değildir. c. Yine ortak özelliklerinden biri, Kur'an'ın anlaşılmayacağı, bizim onu idrak etmemizin mümkün olmadığı iddiasıdır. İlginçtir, Allah'ın vahyi olan Kur'an anlaşılmıyor ama bu zevata indirdiği vahyi için böyle bir durum söz konusu değil. Siz hiçbir nurcunun bu kitabı okuma, vahiy olup yazdırıldığı için anlayamazsın dediğini duydunuz mu? Ya da bir sofinin Risale-i kutsiyeyi anlaman için 12 ilmi bilmen lazım dediğini? Ya da bir mevlevinin Mesnevi Kur'andır, onun için bir alim olmadan onu anlayamayız dediğini? Ya da bir menzil müridinin Miftah-ül Kulüp veya Minah kitapları, ''Bize göre değil kurban, bunlara çok dalarsan delirirsin.'' dediğini. Mümkünatı yok. İnsan sormadan edemiyor. Bu nasıl bir paylaşım? Size ne oluyor, nasıl hükmediyorsunuz? Kur'an vahiy ama onun anlaşılması mümkün değil. Sizin kitaplar vahiy ama onu her bir insan anlıyor. İnim Meclisi'nin birinde bu tarz kitapları okuyan ve bu kitapları kutsayan bir grup genç vardır. Bir konuşma sırasında bu kitapların Kur'an'ın tefsiri olup onları izah ettiğini savunur. Orada bulunan ve bahse konu kitabı daha önce okumuş olan bir genç bir deneme yapalım der. Kur'an'ı açar ve Kur'an'dan bir sayfa okur. Oradakilere sorar, anlayan var mı? Herkes anlamıştır. Sonra Allah tarafından yazdırıldığı ve Kur'an'ın tefsiri olduğu söylenen kitaptan okur bir sayfa. Sorar, anlayan var mı? O kitabı Allah'ın kitabından daha fazla okuyan, hatta Risale hafızlığı gibi garabet bir kavramın altına imza atan gençlerden başka kimse bir şey anlamaz. Haliyle düşünen insanın aklında soru beliriyor. Birinci vahiy olan Kur'an anlaşılsın diye ikinci vahiy olarak bu kitap yazdırıldı. Ancak birincisi ikincisinden daha iyi anlaşılıyor. Nasıl bir mantık bu? Bırakın Günümüz Türkçesini açın Hasan Basri Çantay, Elmalılı Hamdi Yazır ve Mehmet Akif'in Osmanlı Türkçesi ile yazılan meallerini okuyun. Bu kitaplardan daha iyi anlaşıldığını göreceksiniz. D. Bu kitapların müellifleri kalplerine gelen manaların Allah'tan olduğuna ve vahiy olduğuna o kadar eminlerdir ki farklı bir ihtimali tartışmaya dahi açmazlar. Oysa vahiy olduğunda şüphe olmayan Kur'an, bu konuda farklı şeyler söylüyor. Üzerine Allah'ın adı anılmayanlardan yemeyin. Çünkü o bir fısktır. Gerçekten şeytanlar sizinle tartışmaları için dostlarına vahyederler. Şayet onlara itaat ederseniz müşriklerden olursunuz. Enam Suresi 121. Ayet Biz insanlardan ve cinlerden bazısını peygamberlere düşman kıldık. Onlar birbirlerine süslü sözü vahyederler. Enam Suresi 112. Ayet Bu ayetler gösterir ki insanın kalbinde yer eden manalar, ilham ya da vahiy olduğunu sandığı düşünceleri iki kısımdır. Bunlar Rahmani olabileceği gibi şeytani de olabilir. Peki bunları nasıl ayırt edeceğiz? Ayrımda ölçü insani olamaz. Çünkü kendi başına hakla batılı, şeytani ve rahmani olanı ayırt edemediğinden Allah ona peygamber göndermiştir. Ölçü vahidir. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem elindeki vahye uyan rahmani, uymayansa şeytani besmese ve hayallerdir. Çirkin bir iş işledikleri vakit biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk.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 Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edilmişlerdi. Kendilerinin de doğru yolda olduklarını sanıyorlardı. Araf Suresi 28-30. ila Ayetler Yaptığı şeyi Allah'a nispet eden, bunun Allah'tan olduğunu iddia edenler, bu iddialarını vahiy olduğu şüphe olmayan Kur'an'a ve onun beyanı olan sünnete arz etmelidirler. Şayet bu konuda Kur'an'da ve sünnette karşılığını bulmuyorsa, bunun şeytani olduğu, karşılık buluyorsa rahmani olduğunu anlarlar. Tasavvuf büyüklerinden sayılan ve ilklerden kabul edilen şahsiyetler böyle yapardı. Ebu Süleyman et-Darani der ki: "Kalbime çok ince nükteler gelir. Onu iki asla arz etmeden kabul etmem. Çünkü kalp ilahi feyizlerin mekanı olduğu gibi şeytani vesveselerin de mekanıdır. Şeytan insanoğlunun içinde kanın damarda gezdiği gibi gezer." Allah'ın koruması olduğu halde Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Allah şöyle emrediyor. De ki, ey Rabbim, şeytanların besmeselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Mü'minin Suresi 97 ve 98. Ayetler Allah Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem dinleyelim. Dün namazımı kesmek için cinlerden bir ifrit bana dadandı. Allah ona üstün gelmemi sağladı. Onu mescidin kolonlarından birine bağlamak istedim. Ta ki onu göresiniz. Sonra Süleyman'ın duasını hatırladım, bundan vazgeçtim. Rabbim, bana öyle bir mülk ver ki benden sonra kimse de olmasın. Hadisin Nesai rivayetinde şu ayrıntı veriliyor. Onunla boğuştum, onu alt ettim, onu boğdum. Öyle ki onun dilinin soğukluğunu elimde hissettim. Şimdi bu noktada durup düşünmek gerekiyor. Şeytan Allah Resulü'ne namazda geliyor. Yani onun Allah'a en yakın olduğu anda. Namazını iptal etmek için saldırıya geçiyor. Saldırdığı kişi Allah'a en sevimli insan olan beşerin efendisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü haddince onu defedemiyor. Onunla mücadele ediyor. Sonunda onu alt edip bu mücadeleyi kazanıyor. Namazında dahi Allah Resulüne gelebilen ve onu bu denli uğraştıran bir şeytan. Sormak istediğimiz soru ise şu, bu insanlara gelen ve onların kalbine bu manaları fısıldayan neden şeytan olmasın? Şayet kendilerini peygamberden üstün görüyorlarsa ona diyecek sözümüz yok hakikati kabullenip ona dahi bu kadar açık ve şiddetle hücum etmişse, biz gibi günahkarlar neylesin derlerse, Allah hidayet versin deriz. Yazdıkları ya da yazdırıldıklarını iddia ettikleri satırları, Kur'an ve sünnete arz ettiğimizde kitapla vahyin aynı kaynaktan olmadığı hemen anlaşılır. Örneğin bir kitabın bir alime nispetinde ihtilaf varsa, o âlime nispetinde şüphe olmayan kitapları okunur. Üslup, konu tertibi, meselelere yaklaşım metodu, kanaat ettiği hükümler. Bunlarda benzerlik varsa denir ki bu kitabın falana ait olması muhtemeldir. Zıtlık varsa derler ki bu kitap bu alime ait değildir, birileri yazıp ona nispet etmiştir. Kur'an'ı bir defa okumuş, sünnetten sıradan bir vatandaş kadar haberi olan bir insan, bu kitapları okuduğunda gönül rahatlığıyla diyebilir ki bu kitaplar Allah'tan değildir. Ya müellifleri elleriyle yazdıklarını Allah'a nispet etmişlerdir ya da şeytan onları feci bir şekilde aldatmış, şeytanın Allah'la aldattığı mağdurlardan olmuşlardır. Tasavvufcuların anlattığı meşhur bir kıssa vardır. Kısa'nın sıhhatini bilmiyoruz. Onlar sahih kabul edip anlattıklarından hatırlatmak istiyoruz. Abdülkadir Geylani çölde seyir halindedir. Bulutlar toplanır, ilginç sesler çıkar, olağanüstü haller yaşanır. O sırada göklerden bir ses duyulur. Ey Abdülkadir! Seni bağışladım. Bundan sonra senden sorumluluk düşmüştür. Bu sesi duyunca defol, mel'un um şeytan der. Şeytan sorar. Beni nasıl tanıdın? Der, Allah insanları kulluk için yaratmıştır. Bu ses Allah'tan olsa daha fazla kulluk ister. İbadeti bırakmayı değil. Bir başka menkibede şu cevap zikredilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a en yakın ve sevimli kul olmasına rağmen, ondan sorumluluk düşmezken benden nasıl düşsün? Şeytan der ki, vallahi ben bununla birçok abidi saptırdım. Allah'tan vahiy aldıklarını iddia edenler, bu menkıbeler üzerinde dahi tefekkür etseler, iyi bir hal üzere olmadıklarını anlayacaklardır. e. Başka bir ortak nokta, kitapların ihtiyaç üzere yazdırılmış olmasıdır. Her müellif, kitabının içinde bulunduğu asrın sorunlarına çözüm getirdiğini, insanların ihtiyacına binaen Allah tarafından yazdırıldığını iddia eder. İnsan sormadan edemiyor. Bu ümmet o kadar zor zamanlar yaşadı ki bugün yaşanan sıkıntıların birçoğu o zamanların sonucudur. Neden Allah o insanlara bir şeyler yazdırıp ihtiyaçlarını gidermedi? Ali, Ayşe Talha ve Zübeyir radıyallahu anhum karşı karşıya gelip savaştılar. Bu ümmetin evlatları yalan yanlış haberlerle Osman'ı radıyallahu anh katletti. Bu ümmetin askerleri Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, Ailesini Kerbela'da katletti. Mekke, Medine mancınıklarla ateş yağmuruna tutuldu. Harre vakasında ensar kadınlarının namusu kirletildi. Ümmetin seçkin imamları, zalim yöneticileri meşrulaştırmadıkları için işkence ve eziyetlerle ömür tüketti. Ümmetin en fazla ihtiyaç duyduğu dönemde neden kimseye bir şeyler yazdırılmadı? Bu sorunlara çözüm olacak bir kitap rüyada onlara verilmedi. Acaba o dönemde yaşayanlar bu müelliflerin mertebesine mi ulaşamadı? Yoksa bu müellifler gördükleri hayalleri ve şeytanın vesveselerini vahiy mi zannetti? Yeri gelmişken belirtelim o dönemde bazıları kendilerine semadan haberler geldiğini iddia etmişlerdir. Ama sahabe tepkisi şöyle olmuştur. İbni Abbas'a dediler ki, muhtar es -S Kafi kendisine gökten haberler geldiğini iddia ediyor. Dedi ki doğru söylemiştir. Allah buyurur ki, şeytanın kimlere haber getirdiğini size haber vereyim mi? Her yalancı günahkar üzerine inerler. Onlar şeytanın haberlerine kulak verirler ve onların çoğu yalan söylerler. Şu ara suresi 221-223. ila ayetler. Yine ona denir ki, muhtar kendisine vahiy geldiğini söylüyor. De ki, doğru söylüyor. Şüphesiz şeytan sizinle tartışması için dostlarına vahy eder. En'am suresi 121. ayet Buyuruyor Allah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dışında birisi semayla irtibat kurduğunu söylediğinde sahabenin tepkisi bu olmuştur. Yalancı peygamberliğe giden yol Allah'tan vahiy alma, özel ilimlere sahip olma, kalbinin Rabbinden haber vermesi, manevi bir seyri sülükte karşılaşılan manevi feyiz ve işaretler, yalancı peygamberliğin yolunu açan, ona zemin hazırlayan etkenlerdir. Sizin şeyhinize ya da üstadınıza açılan sema kapıları bir başkasına neden kapı olsun ki? Bana açıldı, yazdırıldı, Allah bana dedi ki ve benzeri cümleler ispatı mümkün olmayan beşeri iddialardır. Sizin dışınızda biri bunu dediğinde onu yalanlarsanız kendinizi yalanlamış olacaksınız. Mecburi olarak insanların sizi doğrulamasını istediğiniz gibi siz de bu şahsı doğrulayacaksınız. Asrımızın yalancı peygamberlik iddiasına sahip olan İskender Evrenesoğlu, kendisine vahyin geldiğini şöyle gerekçelendirir. Allah insana kitap yazdırır mı, yazdırmaz mı? Konusuna açıklık getirilmesi gerekmektedir. Çünkü günümüzdeki din bilginlerimiz Allah'la kulu arasındaki bu tür bir ilişkiyi reddediyorlar. Allah kuluyla konuşamaz, kitap yazdıramaz, ilham veremez diyorlar. Aşağıdaki bölümde bu konuya ışık tutacak ve ispatlayacak kanıtları bulacaksınız. Allah insana kitap yazdırır mı, yazdıramaz mı görelim. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Risale-i Gavsiye tercümesinden Ya Gavs-ı Azam, dedi Allah. Lebbeyk Rabbi Gavs, dedim. ''Ya Gavs-ı Azam, hiçbir şeyde zahir olmazdım, insanda zahir olmuşum.'' dedi. ''Ya Gavs-ı Azam, insan benim sırrımdır, ben de onun sırrıyım.'' dedi. Gavs dedi, ''Rabbim Teala'yı gördüm ve sordum, ''Ya Rabbi, aşkın manası nedir?'' dedi, ''Ya Gavs, aşık ol bana, aşk benim ve aşk benim.'' Görülüyor ki Abdülkadir Geylaniye Allahu Teala Risale-i Gavsiye ismiyle bir kitap yazdırmış. Allah kendisine Gavs-ı Azam diye hitap ediyor ve de Allahı gördüğü kesin. Diğer taraftan Abdülkadir Geylaniye yazdırılan kitabın adı da Risale yani vize yazdırılanla aynı. Ayrıca Bediüzzaman Said Nursi'ye Allah tarafından yazdırılmış 132 kitaba da Risale-i Nur adını vermiş Allah Teala. Mevlana Celaleddin Rumi'ye Mesnevi'yi Allah'ın Subhanehu ve Teala yazdırdığı Mesnevi'nin takdim yazısında açıkça yer almaktadır. Eşref Rumi'nin Divanı da Allah tarafından yazdırılmıştır. Tasavvuf ve İslam 195-196. İskender Ali Mihr bu girizgahtan sonra İskender Bey asıl meramını anlatır. Allah'ın bu veli kullarına kitap yazdırdığı gibi, kendisine de İnzal suresiyle başlayan ve kadiri i Mutlak suresiyle son bulan 23 surenin indiğini söyler. Bu işler böyledir. Hayır ve güzellik hayrı, şer ve bid'atsa şerri doğurur. Bu kapıyı insanlara açanlar, kutsanmayı beklemek bir tarafa Allah'a nasıl hesap vereceklerini düşünmelidirler. Bir meseleye daha temas edelim. Vahiy alıp kendine kitap yazdırıldığını iddia edenlerin çoğu, hayattayken zındıklıkla itham edilmiş, ölümlerinden sonra ise etraflarında oluşan menkıbe kültürüyle kutsalmış, veli kabul edilmişlerdir. Bugün İskender Evrenesoğlu'na burun kıvıranlar olabilir ancak şeytanların da yardımıyla kısa zaman sonrasının büyük velileri arasında yer alacaktır. Neden mi? Çünkü Allah tarafından ona yazdırılan bir kitabı vardır. Ama yaşadığı dönemde yalancılık ve zındıklıkla itham edilmiştir. Allah dostları hep öyledir. İlk başta anlaşılmazlar, sonra bir hazine gibi keşfedilir ve değer kazanırlar. Bu zevatın hangisinin doğru söylediği, hangisinin şeytanın vesveselerine kendisi de aldanıp vahiy zannettiğini, hangisinin çıkar amaçlı böyle bir yola tevessül ettiğini nereden bileceğiz? Hangi ölçüyle bunları birbirinden ayıracağız? Kur'an'ı biz anlamayız, bu zatlar hata etmez. Hata gibi görünen bir durum varsa, bunun mutlaka bir açıklaması vardır. Gel de çıkışın içinden. Bana yazdırıldı kapısını açarak bu ümmeti aldatanlar, şer'i olmayan yöntemlerle insanları irşad edenler, ben dininizi tamamladım, her şeyi açıkladık demesine rağmen, mevcut vahiyine yetinmeyip, besmeselerini vahiy diye bu ümmete arz edenler, yalancı peygamberlik müessesesine yardımcı olan ve yolunu hazırlayan saptırıcılardır. Şu bilinmelidir ki, biz teskiye, ahlak, adap ve gönül inceltici, rakaik bahisleri ihtiva eden kitaplara karşı değiliz. Bu içerikteki kitapların gerekliliğine inanır ve insanlara tavsiye ederiz. Nasıl karşı olabiliriz ki?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 onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Ali İmran Suresi 164. Ayet Onları nefsin fücurundan ve günahların karartısından temizleyip taatin ve takvanın esenliğine çıkarmaktır. Elbette peygamber barisi olan alimler de bunu devam ettirmelidir. Sohbet, vaaz, nasihat ve kitaplarıyla dünyaya meyleden, unutan, şehvetlerine esir olan biz günahkarları sarsmalı, Allah'ı subhanehu ve teâlâ ve hesabı hatırlatmalıdır. Allah'a hamdolsun ümmetin alimleri bunu yapmışlardır da. Bu noktada yazılan eserler evlerde, aile arasında, cemaatlerde, ders halkalarında, medreselerde, ilim meclislerinde düzenli okunmalı ve nasihat dişilmelidir de. Haris el-Mahsubi'nin kalplerle ilgili yazdıkları İmam Ahmet ve Abdullah İbni Mübarek'in Kitab-ül Zühleri, İbni Ebi Dünya'nın Edebül Din ve Dünyası, Hadis Kitaplarının Kitab-ül Rekaik bölümleri, İmam Kurtubi'nin ölüm sonrasını tafsilatta ele aldığı Et-Tezrikası, Hafız İbni Recep'in teskiye ve ahlak hakkında risaleleri, bu risalelerden kalp katılığının yerilmesi, Zemmu u Kasvetil Kalp Risalesi, yayın evimizin yayınlayacağı eserler arasında sırasını beklemektedir. İbni Kayyım'ın medaric Salik'in başta olmak üzere birçok kitabı.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 Onların haline. Bakara Suresi 79. Ayet Bizim karşı olduğumuz, Allah Resulünden sonra vahyin kesildiği, bunu sadece yalancı peygamberlerin iddia edeceği bilinmesine rağmen bazı insanların elleriyle yazdıkları kitaplara vahiy demesidir.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 Bugün aşağılayıcı azapla cezalandırılacaksınız diyecekleri zaman hallerini bir görsen. Enam Suresi 93. Ayet İşte bizim buğzumuzun, öfkemizin, ibarelerimizdeki katılığın nedeni budur. Merhametlilerin en merhametlisi dahi bu ahlaka sahip insanlara veyl olsun, daha zalim kim vardır diye seslenmektedir. Hususen Bakara suresindeki 79. ayete dikkat edelim. Bu ayet kimin hakkında inmiştir? ehl kitap hakkında. Peki ehli kitap kimdir? Veya durumları bize niye anlatılmıştır? Çünkü bu ümmetten birileri adım adım karış karış onlara tabi olacaktır. Her ne yapmışlarsa onu yapacak, her ne yola girmişlerse o yola gireceklerdir. Sizden öncekilere adım adım karış karış tabi olacaksınız. Onlar, kelerin deliğine girseler siz de gireceksiniz. Bu kastettiğim Yahudi ve Hristiyanlar mıdır? diye sordular. Başka kim olacak diye cevap verdi. Buhari 7320, Müslim 2669 Bu bana yazdırıldı, rüyamda nebiden aldım gibi sözler, şeriattan ve ümmetin içinde bulunduğu halin sebeplerinden habersiz insanları etkileyebilir. Bu ibarelerle o kitapların kutsal olduğuna inanabilirler. Müelliflerin isimlerinin sonuna Hazret, Allah sırrını takdis etsin gibi İslam ümmetinin bilmediği, Hristiyanlıktan alınma ifadelerle gizem ve heybet de katabilirler. Ölçü Kur'an ve sünnettir. Din tamamlanmıştır. Bizim ikinci bir vahye ihtiyacımız olmadığı gibi tamamlanmıştır denilene ekleme yapacak cesaretimiz de yoktur. Babamızın, abimizin, hocamızın sözünün üstüne söz söylemeyi edepsizlik sayarken, alemlerin Rabbi olan Allah'ın sözünün üstüne nasıl söz söyleyelim? Vesselam Bu yazı Tevhid dergisinin 43. sayısında yayınlanmıştır.